39. Bölüm Ameller, Mizan ve Cehennem Azabı Ey kardeşim, amellerin mizanda değerlendirileceğinden, amel defterinin sayfalarının sağa sola uçuşacağını tefekkür etmekten sakın gafil olma. İnsanlar mahşer yerinde hesaba çekilip sorgulandıktan sonra üç gruba ayrılırlar. Birinci grubun iyilik namına yaptıkları hiçbir şeyleri yoktur. Böyleleri için cehennemden simsiyah bir boyun çıkar ve kuşun taneyi aldığı gibi onları alır ve sarılarak onları cehenneme çeker. Cehennem ateşi de onları hemen yutuverir. Bunlar hakkında şöyle bir ilan yapılır. Sonunda asla saadet bulunmayan bir bedbahtlığa uğradınız. İkinci gruba girenlerin hiç günahları yoktur. Bunlar hakkında da şu ilan yapılır. Her halükarda Allah'a hamd edenler ayağa kalsın. Bu kısma giren insanlar hemen ayağa kalkar ve cennete yolcu edilirler. Sonra geceleri ibadetle ihya edenler hakkında, bunların peşinden dünya ticareti ve alışverişi kendilerine Allah'ın zikrinden ala koymayanlar hakkında aynı muamele tekrar edilir. Peşinden şu duyuru yapılır. Sonunda az da bulunmayan bir saadet'e kavuştunuz. Geriye 3. grup kalır. Bunlar insanların çoğunluğunu oluşturur. Bu gruba girenler ...hem salih amel işlemişler... ...hem de kötülük ve şer işlemişlerdir. Sevaplarının mı yoksa günahlarının mı çok olduğunu bilemezler. Fakat Allah onların durumunu bilir. Bununla birlikte Cenab-ı Hak affedildikleri takdirde... ...bunun kendilerine bir lütuf olduğunu... ...cezaya çarptırıldıkları takdirde ise... ...adaletinin tecelli ettiğini kulların bilmesini arzu eder. Amel defterinin sayfaları uçuşur... Sayfalar sevaplarla ve günahlarla doludur. Mizan kurulur, gözler amel defterlerine dikilir. Acaba sağ kefesi mi ağır basacak yoksa sol kefesi? Sonra gözler mizanın diline odaklanır. Günah tarafı mı ağır basıyor yoksa sevap tarafı mı? Bu insanların akıllarına durgunluk verecek derecede korkunç bir hal ve andır. Hasını Basri radıyallahu anh şöyle nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ayşe validemizin dizine başını koyarak uyuklar. Bu sırada Hazreti Ayşe radıyallahu anha ahiret ahvalini düşünmeye başlar, ağlar ve gözlerinden yaşlar dökülür. Gözyaşları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne damlayınca onu uyandırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorar, Ey Ayşe, seni ağlatan nedir? Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle buyurur, Ahiret ahvalini düşünüyordu. Acaba siz erkekler orada ailelerinizi hatırlar mısınız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, insan şu üç yerde kendi nefsinden başka hiçbir şeyi düşünemez ameller mizana konulup tartıldığı zaman ta ki sevaplarının ağır mı yoksa hafif mi geldiğini öğreninceye kadar amel defterleri dağıtılırken defterini sağdan mı yoksa soldan mı aldığını görünceye kadar ve sıratı geçerken sahabeden Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle der kıyamet günü insan oğlu getirilir Mizanın iki kefesi arasında durdurulur. Yanında görevli bir melek bulunur. Sevapları ağır basarsa melek bütün insanların duyacağı şekilde şöyle ilan eder. Filan oğlu filan sonunda asla bedbahtlık olmayan ebedi bir saadete kavuşmuştur. Eğer sevapları hafif gelirse görevli melek yine bütün insanların duyabileceği bir sesle şöyle ilan eder. Filan oğlu filan sonunda asla saadet olmayan ebedi bir bedbahtlığa uğramıştır. Sevap kefesi hafif geldiği takdirde ellerinde demir topuz ve üzerlerinde ateşten elbiseler bulunan zebaniler yani azap melekleri onları karşılar. Tutup doğruca cehenneme götürür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü hakkında şöyle buyurur. Kıyamet günü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'a şöyle buyurur. Ey Adem kalk ve cehennem kafilesini gönder. Adem Aleyhisselam sorar. Ya Rabbi cehennem kafilesi ne kadardır? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurur. Her bin kişiden 999 kişi. Sahabe-i kiram bunları işitince öylesine çok üzüldüler ki ağızlarını bıçak açmaz oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu halini görünce şöyle buyurdular. Siz iyi amelleri işlemeye devam ediniz ve sevinçli olunur. Muhammed'in nefsini elinde tutana yemin ederim ki sizinle birlikte iki halk kesime vardır ki bunlar hangi ümmetin devrinde yaşasalar o ümmetin sayısını ölen her kişi için insanların ve cinlerin sayısınca çoğaltırlar. Sahabe-i sordular. Ey Allah'ın Resulü! Kimdir onlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yecüc ve Mecüc. Bu sözler üzerine sahibi kiramın üzerindeki korku ve endişe kaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Siz iyi amelleri işlemeye devam ediniz ve sevinçli olunuz. Muhammed'in nefsini elinde tutana yemin ederim ki, Siz kıyamet gününde devenin karnındaki bir ben yahut, ...atın ayağındaki bir yara kadar olacaksınız. Ey şu yıkılıp sona ermek üzere olan dünyanın meşgalelerine nefsi aldanmış olan kişi... ...terk edip gideceğin şu dünya meşgalelerini kafandan sil. Artık gideceğin yer hakkında tefekkür etmeye gönül. Şu ayet-i kerimede cehenneme herkesin uğrayacağı elbette ki haber verilmiştir. İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz Allah'tan sakınanları kurtarırız. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Öyleyse seninle cehenneme uğrayacağın kesin bir hakikattir. Ancak oradan kurtulanlar arasında olman şüphelidir. Şimdi sen cehenneme uğramanın o korkunç halini kalbinde değerlendir ve tefekkür et. Belki oradan kurtulabilmek için hazırlık yapmanın yollarını aramaya başlarsın. O gün insanların içinde bulunacağı hali bir düşün. Kıyamet gününün ne kadar zahmet ve korkusu varsa hepsi de üzerlerinde açıkça görülür. Onlar o korkular ve musibetler arasında bekleşirken başlarına nelerin geleceğini düşünür, kendilerine şefaat edecek şefaatçiler arar. Cehennemin kavurucu alevlerinin karanlıkları günahkarları kuşatmış, kavurucu yalazı üzerine bir gölge gibi çökmüştür. Cehennemin günahkarlara karşı duyduğu kin ve nefretten dolayı çıkardığı gürültü ve çatırtıları işitirler. İşte o zaman günahkarlar başına çöken felaketin hakikatini anlarlar. Bütün ümmetler dizüstü çöktürülürler. Bu manzara karşısında, İyiler bile kötü bir akibete uğramaktan korkarlar zebaniler arasından biri çıkar ve şöyle ilan eder nerede o dünyadayken iyi amelleri ileride yaparım diye uzun emellerle nefsini oyalayıp ömrünü kötü amellerle harcayan falan oğlu falan zebaniler ellerindeki demir topuzlarla hemen ona yönelirler ağır tehditlerle onu yakalayarak çetin azaba doğru sürüklerler Cehennemin derinliklerine doğru başını eğerler ve şöyle derler Tat bakalım, hani sen kendince üstündün, şerefliydin Sonra zebaniler onu dar, yolları karanlık, tehlikeleri belirsiz bir yere kapatırlar Orada sürekli esir olarak kalır Orada kavurucu ateş yakılır, içeceği ise kaynar su ve barınağı cahin denilen cehennem tabakasıdır Zebaniler onları bir taraftan demir topuzlarla döverken, diğer bir cehennem tabakası olan Haviye onları toplar. Bütün umutları ölüp yok olmaktır. Halbuki oradan asla kurtuluş yoktur. Ayakları sağlam bir şekilde alımlarına bağlanır. Günahların zulmetinden yüzleri simsiyah kesilir. Cehennemin kenarlarından nida eder, ortasında ve kenarında sayha atarak şöyle derler. Ey Malik, yani zebanilerin başı, Allah'ın bize vaat ettiği azap gerçekleşti. Ey Malik, artık demir topuzlara katlanamaz olduk. Ey Malik, derilerimiz yandı. Ey Malik, bizi buradan çıkar, bir daha asla günah işlemeyiz. Zebaniler onlara şöyle cevap verir. Heyhat, aman dileme, vakti artık geçti. Bu zillet yuvasından size çıkış yolu yok. Sinin orada, hiç konuşmayın. Eğer buradan çıkarılmış olsanız, tekrar size yasaklanan şeyleri yaparsınız. Bu sözleri işitince ümitlerini keserler. Allah'ın emrine karşı gelerek işledikleri günahlara hayıflanırlar. Fakat ne pişmanlıkları onları kurtarır, ...ve ne de hayıflanmaları dertlerine bir çare olur. Tersine, zincirlere vurulmuş olarak... ...yüzüstü yere kapanırlar. Üstlerinde ateş... ...altlarında ateş... ...sağlarında ateş... ...ve sollarında hep ateş vardır. Ateş tarafından kuşatılmışlardır. Yiyecekleri ateş... ...içecekleri ateş... ...elbiseleri ateş... ...yatakları ateştir. Ateş kütleleri arasında... Katrandan gömlekler içinde, demir topuzlar altında, zincirlere bağlı olarak orada kalırlar. Orada sıkıntılar içinde debelenir, cehennemin aşağı derekelerinde ezilir, felaketleri içinde ızdırap çekenler. Ocağın tencereyi kaynattığı gibi ateş onları kaynatır. Ah eyvah gibi sözlerle feryat eder, yok olmak isterler. Fakat her feryat ve figan edişlerinde başlarından aşağı iç organlarını ve derilerini eritip akıtan kaynar sular dökülür. Kendilerine demir topuzlar hazırlanmıştır. Bunlarla alımları topuzla dövülür. Ağızlarından irin akar. Susuzluktan ciğerleri dökülür. Göz bebekleri sıcaktan eriyip yuvalarından yanaklarına akar. Yanaklarının etleri düşer. Etrafa saçları ve derileri saçılır. Derileri yanıp döküldükçe yeni derilerle değiştirilir. Etleri eriyip döküldüğü için kemikleri çıplak kalır. Ruhları sadece damarlara tutunmuş ve sinirlere asılı kalmıştır. Ateşin harareti içinde fokur fokur kaynar. Bu hal içinde ölmek isterler fakat ölemezler. Onları bu halde görsen acaba ne hale düşersin? Suyun sıcaklığı yüzünden yüzleri kapkara, gözleri kör olmuş, dilleri tutulmuş, belleri kırılmış, kemikleri dağılmış, kulakları kesilmiş, derileri parçalanmış, elleri boyunlarına bukalanmış ve ayakları anınlarına zincirlenmiştir. Yüzüstü ateş üzerinde yürürler, demir çubuklarla gözlerine dürtülür. Ateşin alevi iç organlarını dağıtır. Cehennemin yılanları ve akrepleri de vücutlarının dışına yapışmıştır. Burada anlattıklarımız cehennemliklerin acıklı hallerinden sadece bazılarıdır. Şimdi o cehennemdekilerin tafsidatlı durumuna bak ve aynı zamanda cehennemin bölümleri üzerinde tefekkür et. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cehennemde 70 bin vadi, ve her vadinin 70 bin kolu vardır. Her bir vadi kolunda 70 bin yılan ve 70 bin akrep vardır. Kafir ve münafıklar bu vadilerden tek tek geçmeden yerlerine varamazlar. Hazreti Ali keremallahu veche Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Hüzün kuyusu veya hüzün vadisinden Allah'a sığının. Ey Allah'ın Resulü hüzün kuyusu veya hüzün vadisi nedir diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Cehennemde bir vadidir ki cehennem her gün yetmiş defa ondan Allah'a sınmış. Allahu Teala onu riyakar Kur'an okuyucuları için hazırlamıştır. İşte bunlar cehennemin genişliği ve vadilerinin kollarıdır. Onların sayısı yeryüzündeki vadiler, vadi kolları ve nefsin insanı günaha sürükleyen azgın istekleri sayısıncadır. Cehennemin kapılarının sayısı ise insanın günah işlediği yedi azası kadardır. Cehennem kapıları üst üstedir. En üstteki cehennem, sonra sakar, sonra leza, sonra futame, sonra sair, sonra cahim, Sonra da haviye sıralanır. Şimdi cehennemin derinliklerini bir düşün. Onun derinliklerinin sınırı yoktur. Tıpkı dünyevi arzuların derinliğinin sınırsızlığı gibi. Nasıl dünyevi istekler hiç son bulmuyor ve her istek daha büyük bir istek için basamak oluyorsa, cehennem vadileri de öyledir. Her derin çukur daha derin bir çukurun başlangıcı durumundadır. Ebu Hurire radıyallahu anh nakledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ini bir diktiktik. Düşmeden kaynaklanan bir ses işittik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Biz Allah ve Resulü bilir dedik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 70 sene önce cehenneme bırakılmış ve cehennemin dibine şu anda ulaşmış olan bir taşın çıkardığı sestir. Ayrıca cehennemdeki derece farklılıklarına da dikkat etti. Çünkü ahiret dereceleri hem çok daha fazla ve hem de çok ayrıntılıdır. Nasıl ki insanların dünyaya dalışları farklılık gösteriyor; kimileri boğulurcasına, kimileri belli bir ölçüde dünyaya dalıyorsa, cehennemin günahkarları kapıp yutması da öylece farklılık gösterir. Çünkü Allahu Teala zerre kadar zulmetmez. Bu yüzden cehennemlik olanların hiçbirinin azabı diğeriyle aynı olmaz. Her günahkarın azabı isyan ve günahına göre farklılık eder. Ancak cehennemde azabın en aşağı derecesine uğrayan kişi, bütün varlığı ile birlikte dünyaya sahip olsa, çektiği azabın şiddetinden kurtulmak için hepsini filye olarak vermek istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Kıyamet günü cehennem azabının en aşağı derecesine çarptırılan kişiye ateşten bir çift ayakkabı giydirilir. Ayakkabının hararetinden dimağı fokur fokur kaynar. Şimdi sen cehennemde en az azaba çarptırılan kişinin durumuna bak. Buna bakarak şiddetli azaba çarptırılan kişinin durumunu bir düşün. Her ne zaman cehennem azabının şiddeti konusunda bir tereddüte düşersen parmağını birazcık ateşe yaklaştır ve cehennem ateşini onunla kıyas et. Sonra yaptığın kıyaslamada hataya düşeceğini de iyi bil. Çünkü dünyadaki ateşin hararetiyle cehennem ateşinin harareti asla kıyas edilemez. Ancak dünya azabının en ağırı bu ateşle yanma olduğundan cehennem azabı onunla tarif edilir. Ama heyhat... Cehennemin en hafif tabakasında bulunanlar dünyadaki gibi ateş bulsalar içinde bulundukları ateşin şiddetinden kurtulmak için gönüllü olarak onu isterler. Bundan dolayıdır ki bazı haberlerde bildirilen şu ifadelerden ibret almak gerekir. Dünya ateşi dünyada yaşayanların dayanabilmeleri için 70 defa rahmet suyu ile yıkanmıştır. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennem ateşini şöyle açıklar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cehennem ateşinin bin yıl yakılmasını emretti. Nihayet ateş kıpkırmızı kesildi. Sonra bin yıl daha yakıldı. Ateş bembeyaz oldu. Sonra bin yıl daha yakıldı ve ateş simsiyah oldu. Cehennem ateşi şu anda simsiyah ve karanlıktır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cehennem ateşi Rabbine şikayet ederek şöyle dedi. Ya Rabbi bir kısmım bir kısmımı yiyor. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu biri yazın ve diğeri kışın olmak üzere yılda iki defa cehennemin nefes almasına izin verdi. Sizin yazın şiddetli sıcaklarında duyduğunuz hararet cehennemin sıcaklığından ve kışın hissettiğiniz soğuklar da O'nun zemherisindendir Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle der Kıyamet günü Kafirlerin en müreffeh olanı getirilir Cenab-ı Hak onu bir defa Cehennem ateşine daldırıp Çıkarmalarını emreder Sonra kendisine sorulur Sen hiç nimet gördün mü Hayır diye cevap verir Sonra dünyadayken En sıkıntılı hayatı yaşamış olan Mümin getirilir bir defalık cennete daldırıp çıkarılması emredilir. Sonra kendisine sorulur, sen hiç sıkıntı çektin mi? Hayır der. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle der. Şu mescitte yüz bin veya fazla insan bulunsaydı ve cehennemde bulunan biri buraya nefesini verseydi hepsi de ölürdü. Ateş yüzlerini yakar. Orada suratları çirkin ve gülünç bir halde bulunurlar. Alimler bu ayet hakkında şöyle derler. Cehennem ateşi onları bir defa yalayınca bütün etleri eriyip topuklarına akarak kemikler çıplak kalır. Şimdi de cehennemliklerin bedenlerinden akacak olan ve kendilerini boğacak olan hashak denilen ilinin pis kokusuna dikkatini çekir. Ebu Said El Hudri radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder... ...Gasak denilen cehennem iliminden bir kova dünyaya dökülse... ...dünyadaki her şeyi kokutur... ...işte cehennemliklerin içeceği budur... ...onlar susuzluktan kavrulup su istedikleri zaman şöyle sulanırlar... ...ardından da o inatçı zorbaya cehennem vardır... ...kendisine ilimli su içirilecektir... ...onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek ve ona her yandan ölüm gelecek. Oysa o ölecek değildir. Bundan ötede şiddetli bir azap da vardır. Vedeki hak Rabbindendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin. Biz zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan imdat isteyecek olsalar, imdatlarına erimiş maden gibi yüzleri haşlayacak olan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne fena bir kalmayın. yeri. Şimdi de onların yiyeceklerine bak. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi onların yiyecekleri zakumdur. Sonra siz ey sapıklar, yalancılar, elbette bir ağaçtan, zakum ağacından yiyeceksiniz.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 onlar için kaynar su karıştırılmış bir içki vardır. Sonra kesinlikle onların dönüşü çılgın ateşe olacaktır. Kızgın ateşe girer, onlara kaynar su pınarından içirilir. Hiç şüphesiz bizim nezdimizde onlar için hazırlanmış boyumduruklar, yakıcı bir ateş var. Boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap İbn Abbas radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder. Zakkum'un bir damlası yeryüzündeki denizlere düşseydi dünyadaki bütün yiyecekleri ifsad ederdi. Yiyecekleri zakkumdan ibaret olanların halini artık sen düşün. Enes bin Malik radıyallahu anh Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Allah-u Teala'nın sizi teşvik ettiği şeye rağbet gösterin. Allah'ın sizi azabıyla ve cezasıyla korkuttuğu cehennemden sakının ve korkun. Zira cennetten bir katre içinde bulunduğunuz şu dünyaya düşseydi, içindeki her şey sizin için güzel olurdu. Yine eğer şu dünyanıza cehennemden bir damla akmış olsaydı, bütün dünyayı bozar, berbat ederdi. Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Cehennemde bulunanlar öyle bir açlığa mahkum edilirler ki çektikleri azaba denk gelir. Yemek yemek diye yalvarırlar. Kendilerine yiyecek olarak ne besleyici ve ne de susuzluklarını gidereceği olan kuru diken verilir. Tekrar yemek yemek diye yalvarmaya başlarlar. Bu sefer kendilerine boğazlarına düğünlenip kalan bir yemek verilir. Sonra dünyadayken boğazlarına takılan yemiği su ile yutabildiklerini hatırlarlar ve bu sefer de su, su diye yalvarmaya başlarlar. Kendilerini içecek olarak demir kıskaçlar ile kaynar su verilir. Ağızlarına yaklaştırdıkları zaman üzerlerini kavurur. Bu su karınlarına girdiği zaman bütün iç organlarını parçalar. Bu sırada şöyle derler: Bize cehennem bekçilerini çağır. Bekçileri çağırırlar, ateşte bulunanlar cehennem bekçilerine Rabbinize dua edin, bizden bir gün olsun azabı hafifletsin diyecekler. Bekçiler onlara şöyle cevap verirler, size peygamberleriniz açık açık deliller getirmediler mi derler. Onlar da getirdiler cevabını verirler, bekçiler ise o halde kendiniz yalvarın derler, halbuki kafirlerin yalvarması boşunadır. Bu sefer cehennemlikler derler ki bize Malik'i çağırın yani zebanilerin başını çağırın. Onu çağırırlar ona şöyle derler ey Malik Rabbim bizim işimizi bitirsin. Malik de siz böyle kalacaksınız diye cevap verir. Ameş der ki cehennemlikler Malik'i çağırdıktan sonra soru sormaları ile cevap almaları arasında bin yıl geçer. Hiçbir yerden fayda göremeyince cehennemlikler bunun üzerine birbirlerine derler ki Rabbinize yalvarın sizin için Rabbinizden hayırlısı yoktur. Şöyle Rablerine yalvarırlar. Derler ki Rabbimiz azgınlığımız bize alt etti. Biz bir sapıklar topluluğu Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer bir daha ettiklerimize dönersek artık belli ki biz zalim insanlarız. Cenab-ı Hak onlara şöyle cevap verir. Buyurur ki alçaldıkça alçalın orada. Bana karşı konuşmayın artık. Aldıkları bu son cevap üzerine hiçbir kurtuluş ümidinin kalmadığını anlarlar. Sonra pişmanlık duyarak hayıflanmaya ve acı acı feryat etmeye başlarlar. Ebu Umame El-Bahiri radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Ardından da o inatçı zorbaya cehennem vardır. Kendisine irinli su içirilecektir. Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerime hakkında şöyle der. Cehennemlik kişiye irinli su yaklaştırılınca ondan tiksinir. Ağzını yaklaştırdığı zaman yüzü kavrulur ve başının derisi eriyip dökülür.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 İşte cehennemliklerin acıktıklarında yiyecekleri ve susadıklarında içecekleri bundan ibarettir. Şimdi de cehennemdekilere musallat olacak olan yılanlarla akreplere, onların zehirlerinin şiddetine, iriliklerine, görünümlerinin korkunçluğuna bir göz atalım. Bu akrep ve yılanlar kışkırtılarak cehennemliklerin üzerine salınır, hiç durmadan onları ısırmaya ve zehirli akıtmaya devam eder. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilir. allah Teala kime mal verir de o kişi bunun zekatını vermezse, kıyamet günü Cenabı ı Hak onun malını üzerinde iki ben bulunan güçlü bir yılana çevirir. Bu yılan onun boynuna dolanır ve çenelerinden yakalar. Kişiyi çenelerinden ısıran yılan ona şöyle der. Ben senin malını. Ben senin biriktirdiğin hazinelerinin Nitekim ayet-i kerimede Yüce Allah Celle Celaluhu ile buyurur Allah'ın kereminden kendilerine verdiklerini infakta cimrilik gösterenler Sanmasınlar ki o Kendileri için hayırlıdır Tersine bu onlar için pek fenadır Cimrilik ettikleri şey de Kıyamet gününde Boyunlarına dolanacaktır Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır Allah. ...bütün yaptıklarımızdan haberdardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cehennemde deve boynu kalınlığında yılanlar vardır. Cehennemlikleri bir defa ısırdığı zaman onun acısı kırk yıl sürer. Yine cehennemde semerlenmiş katır büyüklüğünde akrepler vardır. Onlar da cehennemlikleri bir defa ısırdığı zaman acısı kırk yıl sürer. İşte bu yılanlar ve akrepler dünyada iken cimrilik, kötü ahlak ve insanlara eziyet etmeyi alışkanlık haline getirilmiş olanların üzerine samolur. Bu kötülüklerden kendilerini koruyanlar kendilerini bu yılanlar ve akreplerden de korumuş olurlar ve onlarla karşılaşmazlar. Ayrıca bu anlatılanlara ilave olarak bir de cehennemliklerin bedenlerinin büyütüleceklerini düşün. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Azaplarının şiddeti artsın diye Onların bedenlerini Enine ve boyuna büyütür Böylelikle cehennemin yalazını Yılan ve akreplerin sokmalarını Vücutlarının her noktasında Devamlı olarak hissederler Ebu Hureyre Allahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden Şöyle rivayet eder Cehennemde Kafirin azı dişi Uhud dağı Ve derisinin kalınlığı ise Üç günlük yol kadardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cehennemde kafirin üst dudağı göğsüne kadar sarkık, alt dudağı ise yüzünü kapayacak kadar kalkık olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kıyamet günü kafirin dili cehennemde öylesine uzar ki insanlar ayaklar altında onu çiğnerler. Cehennemlik olanların bedenleri böylesine idilikleriyle sürekli olarak ateşte yanıp erir. Fakat her yanmadan sonra etleri bedirileri her defasında yenilenir. Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka derilerle değiştireceğiz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstün ve hakimdir.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 Ah eyvah keşke yok olup kurtulsak diye hayıflanışlarını dile getirip üzerinde tefekkür edelim. Onlar bu duruma cehenneme girer girmez düşerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü cehennem 70 bin halat ile getirilir. Her halatı 70 bin melek çeker. Enes bin Malik radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Cehennemlikleri öyle bir ağlama tutar ki göz yaşları kuruyuncaya kadar ağlar. Sonra yine ağlamaya devam eder. Bu sefer gözlerinden kan akar. Öyle ki göz çukurları kan gölüne döner. İçine gemi bırakılsa yüzecek duruma gelir. Onlar ağlayıp figan ettikleri, ah vah çektikleri, keşke yok olsaydık dedikleri vakitlerde de birazcık rahatlarlar. Ancak daha sonra kendilerine bu da yasak edilir. Muhammed bin Kab der ki, cehennemliklerin yapacağı dört çağrıyı da Cenabı Hak cevaplandırır. Beşinciden sonra artık ebediyen konuşmaya dilleri varmaz. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilir. İlk çağrıda cehennemlikler şöyle derler, Rabbimiz bizi iki defa öldürdün, iki defa dirittin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Bir daha bu ateşten çıkmaya yol var mıdır? Allahu Teala Celle Celaluhu onlara şöyle cevap verir. Onlara denilir ki işte bunun sebebi şudur. Tek Allah'ı ibadete çağrıldığı zaman inkar edersiniz. Ona ortak koşulunca bunu tasdik edersiniz. Artık hüküm yücelerin yücesi Allah'ındır. Cehennemlikler ikinci çağrıda şöyle der: ''Rabbimiz gördük, duyduk. Şimdi bizi dünyaya geri gönder de iyi işler yapalım. Artık kesin olarak inandık.'' Allahu Teala Celle Celaluhu onlara şöyle cevap verir. ''Daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin etmemiş miydiniz?'' Üçüncü çağrıda cehennemlikler şöyle der. ''Rabbimiz bizi çıkar, önce yaptığımızın yerine iyi işler yapalım.'' Allah-u Teala Celle Celaluhu onlara şöyle cevap verir. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Niçin inanmadınız? Şimdi tadın azabı, zalimlerin yardımcısı yoktur. Dördüncü defa cehennemlikler şöyle yakarırlar. Rabbimiz, azgınlığımız bizi alt etti. Biz bir sapıklık topluluğuyduk. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer bir daha ettiklerimize dönersek artık belli ki biz zalim insanlarız. Allahu Teala Celle Celaluhu onlara şöyle cevap verir. Alçaldıkça alçalın orada. Bana karşı konuşmayın artık. Bundan sonra artık ebediyen konuşmaya cesaret edemezler. İşte o zaman çektikleri azap zirveye varır. Malik bin Enes radıyallahu anh şöyle der. Zeyd bin Eslem radıyallahu anh şu ayeti kerime hakkında der ki: "Şimdi sızdan sakta sabretsek de birdir. Çünkü bizim için sığınacak bir yer yoktur. Cehennemlikler 100 sene sabrederler sonra 100 sene feryat ederler. Sonra yine 100 sene sabrederler. Sonra derler ki: 'Şimdi sızdan sakta sabretsek de birdir." Çünkü bizim için sığınacak bir yer yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü ölüm semiz bir koç şeklinde getirilir ve cennet ile cehennem arasında boğazlanır. Sonra şöyle denilir. Ey cennet halkı ölümsüz olarak orada ebedi kalacaksınız. Ey cehennem halkı siz de ölümsüz olarak orada ebedi kalacaksınız hasan Basri radiyallahu anh der ki, cehennemde bin sene yanıp azap çektikten sonra birisi çıkacak. Keşke ben cehennemden çıkan o kişi olsaydım. hasan Basri radiyallahu anhı bir köşede oturmuş ağlıyorken görünürler. Niçin ağladığını sorarlar. Şöyle der. Cenab-ı Hakk'ın beni cehenneme atıp da bir daha benimle hiç ilgilenmemesinden korkuyorum. Yukarıda anlattıklarımız cehennemde çekilecek olan azap çeşitlerinin özetle ifadesidir. Orada çekilecek acıların, hasretlerin, inlemelerin, feryat ve fikanların, sıkıntıların ve azapların tafsilatının sınırı yoktur. Cehennemliklerin karşılaştıkları onca şiddetli azaplara rağmen en büyük acıları cennet nimetlerinden, Allah'a kavuşma zevkinden ve onun rızasından mahrum kalmalarıdır. Bir de bu muazzam nimetleri ucuz ve çok değersiz bedeller karşılığında kaybettiklerini bilmeleri acılarına acı katar. Zira bu muazzam nimetler kısacık günler uğruna üstelik de saf olmayan ve acı ile karışık yarım yamalak olan dünyadaki değersiz dünya arzularına karşılık kaybetmişlerdir. O zaman kendi kendilerine şöyle derler. Eyvah! Bizlere yazıklar olsun. Allah'ın emirlerine karşı gelerek neden kendi kendimizi felakete sürükledik? Nasıl oldu da birkaç günlüğüne nefsimizi sabra zorlayamadık? Eğer o zaman sabretseydik, şimdi o günler geride kalacak, Allah'ın nimetleri ve cennetleri içinde onun komşuluğunu kazanmış olacaktık. Yazıklar olsun o kimseleri ki, Artık kaybettikleri şeyleri tamamen kaybetmişler, uğradıkları belaya da kurtulamayacak şekilde düşmüşlerdir. Artık dünya nimetlerinden yanlarına hiçbir şey kalmadı. Eğer cennet nimetleri görmemiş olsalardı, hasret ve pişmanlıkları o kadar büyük olmazdı. Fakat cennet nimetleri bütün ihtişamıyla onlara gösterilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü cehennemliklerden bir grup cennetin yanına getirilir. Cennetin güzel kokusunu teneffüs edecek, saraylarını seyredecek ve Allahu Teala'nın cennetliklere hazırladığı diğer nimetleri görecek derecede yakınlaştıkları zaman kendilerine şöyle denilir. ''Onları uzaklaştırın oradan, onların bu nimetlerden hiç nasipleri yok.'' Bu hal üzerine ne öncekilerin ne de sonrakilerin benzerini bilmediği bir hasret ve pişmanlıkla geri dönerler ve şöyle derler. Ey Rabbimiz keşke cenneti ve orada dostlarına hazırladığın nimetleri bize göstermeden cehenneme soksaydın. O zaman azabımız daha hafif olurdu. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onlara şöyle der. Böyle olmasını ben irade ettim. Çünkü siz dünyada kendi başınıza kaldığınızda bana kafa tutuyor, ululuk taslıyordunuz. İnsanlarla karşılaştığınız zaman da bunun tersine bir görüntü sergiliyor ve kalplerinizde bana karşı gösterdiğinizin tersine riyakarlık yapıyordunuz. İnsanlardan korkuyor fakat benden korkmuyordunuz. İnsanlara saygı ve tazim gösteriyor fakat bana tazimde bulunmuyordunuz. İnsanların yasaklarına uyuyor fakat benim yasaklarıma uymuyordunuz. Şimdi ben de sizleri sonu gelmez mükafattan mahrum bıraktığım gibi ebediyen sürecek çetin bir azaba çarptırıyorum. Ahmet bin Harp der ki, bizler gölgeyi güneşe tercih ediyoruz fakat cenneti cehenneme tercih etmiyoruz. İsa aleyhisselam şöyle der. Nice vücudu sıhhatlı, çehresi güzel ve tatlı dilli kişiler vardır ki yarın cehennem tabakaları içinde Pevyat ve figan edecektir. Davud-u Ta'ir radiyallahu anh şöyle der. Allah'ım senin güneşinin hararetine bile benim tahammülüm yok. Cehenneminin ateşine nasıl sabredebilirim? Ben senin rahmet sesine bile dayanamıyorum, azap sesine nasıl dayanabilirim? Ey zavallı insan, şu korkunç hallere iyice bak. Cenab-ı Hak cehennemi ve onun korkunç hallerini yarattı. Cehennemlikleri de yine o yarattı. Onların sayısı ne artar ne de eksilir. Bu hükme bağlanmış ve hükmü de kesinleşmiş bir iştir. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Resulüm sen onları pişmanlık ve üzüntü günü hakkında uyar. Çünkü onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken bakarsın iş olup bitmiştir. Yeminle söylerim ki bu ayeti kerimede olup bittiği belirtilen o kıyamet gününe daha doğrusu ezelde verilip de kıyamet günü açıklanacak hükme işaret etmektedir. Ancak ezelde hakkında verilen hükmü bilmediğin halde gülüp oynamana, boş şeylerle eğlenmene, Değersiz dünyalıklarla oynamana şaşmak gerekir. Eğer keşke ezelde hakkımda verilen hükmü, nereye gideceğimi, akıbetimin ne olacağını bilebilseydim diyecek olursan, bunu öğrenebilmek için göz önüne alıp değerlendirebileceğin bazı ölçüler var. Sen ahvalini ve amellerini şöyle bir gözet. Çünkü her insan cennet veya cehennem neresi için yaratılmış ise oraya gidecek ameller kendisine kolaylaştırılır. Eğer hayır yolunda yürümek sana kolay geliyorsa sevinip müjdelenebilirsin. Cehennem ateşinden uzak olduğunu düşünebilirsin. Eğer hayırlı bir işe yöneldiğinde çeşitli engeller çıkıp onu yerine getirmekten seni koyuyor. Fakat şerli bir işe giriştiğinde onu kolaylıkla sonuçlandırabiliyorsan bil ki senin aleyhinde kesin hüküm verilmiştir. İnsanın akıbetine delalet eden bu olaylar tıpkı yağmurun yeşilliğe ve dumanın ateşe delil olması gibi kesildir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. İyiler muhakkak cennete, kötüler de cehennemdedirler. Kendini bu iki ayete arz et ve tart. Bundan çıkaracağın neticeye göre dünya ve ahiretteki yerini bilebilirsin. Allah en doğrusunu bilir.